Pelerinli hoş geldiniz. Pelerinli Podcast'a hoş geldiniz. Nasılsınız? Bana sormuyorsun değil mi bunu? bunu da evet, ben yıllardır... <gülüyor> yıllardır. yıllardır. <gülüyor> Daha dur bir sene bile olmadı. Oğlum yakında bir sene oluyor bu arada. Evet, çok yakında. Biz ne zaman açıklayacağız Pelerinin yıl dönümünü? Valla bence bugün açıklayalım. Bugün? Evet şimdi şimdi. bu podcast, bu podcast tamam o zaman açıklayalım buyur ee, bir yaşına girmek üzereyiz <gülüyor> açıkladın iyi oldu <oluyor>. evet <gülüyor> <gülüyor> döy <Dayı> adamlar <gülüyor> <gülüyor> merhaba arkadaşlar <gülüyor> bir yaşına girmek üzereyiz <gülüyor> Aslında e, Pelerinli'nin doğum tarihiyle ilgili Pelerinli bünyesi içerisinde çeşitli tartışmalar var. <gülüyor> evet, ya, çoğunuz bilmiyorsunuz muhtemelen. Belki hiçbiriniz bilmiyorsunuz. <gülüyor> Pelerinli önce küçük bir WordPress blogu olarak açıldı. Sanki Hatta böyle şu an çok büyük bir ama ama halihazırda belirli.wordpress.com falan yani. Ama o onu şey, eee domaini almadan önce test etmek amacıyla açmıştık. E biz. tamam ama oraya doldurduk bir şeyler yani tamam, haber işte. girdik falan. Testi o, o şekilde yapıyorsunuz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Boş bir ekranı test etmenin bir anlamı hayır, yok. Hayır yani ben şunu diyorum. Yani <gülüyor> haber girdik yani aslında evet. yayın Hı. hayatına başladı. Orada ama... bir 10-15 tane bir e, haber Her olmuştu benim işsizlikten <gülüyor> günlerime denk geldiği için <gülüyor> ama onu saymıyoruz. Biz. Onu saymıyoruz. Evet, sonra Pedelinicom'u aldıktan sonra Pedelinicom'u aldık aldığımız tam o zaman da saymıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o dönemde de hani bir sürü siteyle ilgili böyle abuk subuk şeylerle, teknik şeylerle uğraştık yani. Hani o plugini yükle, onu kaldır, buraya bu resim böyle olur mu? Bunun fontu ne? Logomuz yok falan bir sürü şeyle uğraştık. Evet. O yüzden aslında tam net tarihi 30 Eylül diyebiliriz. Evet. 30 Eylül Pelerinlinin ilk yaşını dolduracağı gün olacak. Evet. Tamam bunu açıklamış olduk böylelikle. Evet. 30 Eylül'ü bekleyin çünkü sürprizlerimiz olacak. Olacak. Hatta bir hafta öncesinden böyle hani küçük küçük artık dağıtmaya mı başlarız? Hediyemi dağıtırız? Çıkıp sokak röportajları mı yaparız? Ne bileyim kıçımızı açıp taksimde koştururum <gülüyor> değil, bilmiyorum ama. Yani garip ve çeşitli hediyelerimiz olacak kesin. Bunu şimdiden duyuralım bari. Evet. Bu arada ben diyorum ki 30 Eylül olmasa da on, e, hangi güne denk geliyor çünkü bilmiyorum. E, bence biz bir açık davet yapalım. Biz gidelim bir yerde e, oturalım yemeğimizi yiyelim. Katılmak isteyenler gelsinler katılsınlar. İçelim eğlenelim diyorsun. Ha. 30 Eylül'de doğum günümüzde diyoruz. Aynen. Peki, 30 Eylül hangi güne geliyor bilmiyorum. 30 Eylül hangi güne denk geliyor ona bakalım. Çok saçma bir güne denk geliyorsa. Pazartesi. <gülüyor> pazartesi. O zaman 29 Eylül diyelim. Ama pazartesi bence 28'si diyelim. Cumartesi çok daha mantıklı değil mi? Tamam. Benim için fark etmez. Bence 27'si de diyebiliriz. Cuma günü iş, iş çıkışı. Diyebiliriz. De olabilir. Hani Taksim'de bir yerde biz bir e, tarih... Tarih belirler. Ee, belki Facebook'tan bir event açarız. Olur. Gelmek isteyen gelir, gelmek istemeyen gelmez. Öyle. En azından biz e, peynirli yazarları olarak e, toplaşıp e, eğlenmiş oluruz. Budur yani. Bana uyar. Bana o buyur. zaman cumartesi mi diyelim, cuma mı? Ona karar verelim. Ama bence, bunu, bunu, bunu bence şimdi karar vermeyelim. Şimdi yani karar vermemize gerek yok. James Oldukla da konuşalım. konuşalım. Ona da uygun bir tarih olsun. Hı hı. Yani, yani o hafta sonu, yani Eylülün son hafta sonu diyelim. Tamam. Yani tamam. Doğum, doğum en azından doğum günümüz 30. Bir elbette. pasta keseriz en azından değil mi? Abi? Pasta. Senin canın pasta mı istiyor? Krokanlı çikolatalı pasta. Şu an benim de canım pastis. Ya yeah, ya. Yeah. Tamam, 30 Eylül doğum günümüz dedik değil mi? Söyledik dedik sonra. dedik dedik. Hatta işte bunun için bir yemek içmece ha. falan filan yapalım. Hani kutlama Hoş mesajı peki. göndermek isteyenlere de hayır demiyoruz. Ee, ne bileyim eliniz kalem tutuyorsa bir şeyler karalayıp gönderebilirsiniz. Biz de bunu e, diğer Pellerin'le arkadaşlarla paylaşmaktan e, mutluluk duyarız. Nereye gönderecekler? Info Efendim? Info <gülüyor> Anlamadım. Info <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi belirli.com Tamam herkes anlamıştır. Uzatmıyorum. Bir... Evet. Bu arada ee, çok benim için şahsen sevindirici böyle ufak tefek tek tük de olsa böyle e-mailler gelmeye başladı podcastlerimizle ilgili. Arkadaşlarımız baya bir ortalığı ulu orta yazmaya çekindikleri için. Evet ya bana da öyle oluyor. Mesela Facebook üzerinden mesaj atıyorlar. Hmm. Ya da işte atıyorum e, face, bizim Facebook grubuna daha doğrusu sayfasına özel mesaj atıyorlar falan ama direkt ortalığa yazan pek yok hani. Evet. Bence o yüzden belki de e, ufak bir forum olmasa bile mesaj board tarzı bir şey düşünebiliriz. Anonim yani. olarak yazabilecekleri ha. bir yer diyorsun. Yani kimsenin öyle Facebook'tan işte adım görünsün annem görmesin derdi olmasın. Mesela e, Exoblivion'un annesi e, Banu teyze bizi çok yakından takip ediyor. <gülüyor> e, güzel bir şey. Evet güzel bir şey. Ve e, çok bilmediğimiz yeni öz özelliklerini keşfediyoruz bana Teyze'nin. Mesela muhteşem bir trolllük özelliği varmış. <gülüyor> Neyse. Bugün ne konuşacağız? Ben dedim ki bugün e, remake filmler konuşalım. Evet. Çünkü... Ben, ben Star Trek'i çok geç izledim mesela. Hani hı hı. Ama yani geç izlediğim için de bir yandan ben de çok taze ...gayet mantıklı. Hani Star Trek konuşabiliriz... ...sonlarca yeni geliyor... ...geldi... ...geldi, geliyor, geldi... Bir, ...bir süre hem de ya... ...hani bu daha dün ve bugün Robocop'u... ...paylaşıyorduk hatta bugün fragmanı çıktı. Ya zaten son... ...on senenin geyi değil mi? Yani Hollywood'da malzeme mi kalmadı? Niye sürekli işte roman uygulamaları... ...uyarlamaları, çizgi roman uyarlamaları ...remake'ler... ...rebootlar... ...nedir yani bu Hollywood piyasası diye... Yani son 10 yılın geyiği bu. Benim, benim bir problemim yok. Ben remake'leri seviyorum lan. Yani hani sequel'ları da seviyorum, prequel'ları da seviyorum, remake'leri de seviyorum, reboot'ları da seviyorum. seviyorum. Ben ya de seviyorum. Bir de malzemem kalmadı'dan çok hani daha sağlam yaklaşmak aslında. Hani böyle bir şey vardı e, zamanında. E tutmuştu. Yani demek ki yine tutabilir. Yani evet. Yani çok mu fazla garantici takı takılıyor? Çünkü baktığımız zaman son 10 on sene içerisinde doğmuş ve bizim severek takip ettiğimiz bir film franchise'ı neredeyse yok gibi bir şey. Yani Pirates of the Caribbean var. Onun dışında aklıma şu anda gelmiyor. Ee, e var canım işte Final Destination var. Işte. Final Destination ne? hani 10 seneden daha fazla. Oldu mu anladım. ya o kadar? Tabii canım. Ne diyorsun ya? Ee, ne bileyim. Ki Final Destination'da öyle çok çok yani büyük bir e, franchise olduğu söylenemez. Şu anda bizim e, tutmuştu ama yani hani izlediğimiz Iron Man'ler vesairelerin yanında. E tabii ki canım. Ya ama Harry Potter'lar, Iron Man'ler, işte ne bileyim Marvel DC çizgi roman uyarlamaları, ondan sonra işte Pirates of the Caribbean serisi, işte Batman, Var yine ya üç beş bir şey ama zaten sorun şey değil. E... Şimdi benden önceki nesille benim çok sevdiğim o eski filmleri sevdiremiyorsam ne yapacağım? Yani ben çok seviyorum ama o filmleri onlar izlediklerinde sevmeyecekler. Çünkü onlar için geride kalmış teknolojilerle çekilmiş filmler olacak. Tamam ama işte. bu nesil kendine ait bir franchise, bir film serisi hak etmiyor mu da? Hak etmiyor çünkü bu nesil... <gülüyor> neyse, <gülüyor> hak etmiyor dedi ya. Hak etmiyor. <gülüyor> ama nedenini söylemeyeceğim yoksa çok... Çok laf yiyeceğim yani. <gülüyor> e çünkü bu nesil de öyle arada kalmış durumda tamam mı? Hani bu nesil ne kadar yaratıcı? O, o tartışılır. Ya bu nesil benim şu ana kadar aklıma gelen ikinci bir seri şey olabilir. So ve Paranormal Activity seri franchiseları da aslında son 10 sene içerisinde türemiş ve e, var, devamı daha da gelen. Var aslında. yani. Düşününce çıkar. Daha da çıkar yani. Ama ne bileyim, bu adamlara daha fazla hak ve fırsat vermek yerine niye sen gidiyorsun, Robocop'u tekrar çekiyorsun? Yani şu... Niye Mad Max'i tekrar çekiyorsun? Şimdi az önce söylediğim şeyi bir düzelteyim. Hı. Hani bu nesil ne kadar yaratıcı? bu nesil hak etmiyor, öyle demiyorum tabii. Şu var, şimdi senin döneminde atıyorum 80'lerle 90'lar arasında hı hı. ya da 80'de 95 senesi arasında kaç film çekilmiş? Hı hı. 95 ile 2013 arasında kaç film çekilmiş? Yani şeyi göz ardı ediyorsun aslında. Remake'ler yapılıyor. Remake'lerin dışında da bizim dönemimizde çekilmediği kadar film çekiliyor zaten. Ona katılıyorum ben de. Ama şimdi şöyle bir şey var. Artık e, hani hani marketingde go to market, go to e, şey... E, sen söyle. Kullanıcı doğrudan ulaşım konusunda bir terim var. Ben de marketingçi olmadığım için e, atıp tutuyorum şu anda ama <gülüyor> e, biz yani şu anda bir Little Weapon serisi gibi bir film çekilse ya da Mad Max serisi gibi bir film çekilse e çekiyorlar zaten. Çekiyorlar ama bu adamlar bu film için ne kadar e, para yatıracaklar? ne kadar marketing bütçesi getirecekler? Biz bu filmlerden nasıl haberdar olacağız? Remake'tir ama zaten o yüzden yapmıyorlar mı? Çok fazla para harcamamıza gerek yok. İşte hani yeni nesle ulaşabileceğimiz kadar reklam yapsak yeter. Eskisi zaten hani bu filmi biliyor. Hani izlemek isteyecekse tekrar izlemek isteyecektir zaten. Hani i̇şte ben de onu diyorum. Olsun. Hani bu e, ortam içerisinde ben yeni bir film e, yazarı olarak sıfırdan bir güzel franchisable bir film ortaya koymak istesem nasıl engellerden geçmek durumundayım zaten film çekmek ve o filmi dağıtmak e, çok zor bir şey stüdyolarda ha, hazır elimizde malzeme var e, hazır elimizde potansiyel seyirci kitlesi var ha, işte nostalji için gelenler olur ondan sonra adını sağda solda babalarından duymuş ve merak edecek olanlar vardır On, bilmeyenlere de bir klasik remake diye satarız mantığı e, var Hani dediğim gibi benim bununla ilgili bir sorunum yok yani, yani benim de bir sorunum yok ama ben şu anda ne kaçırıyoruz yani bu film remakelerin yerinde daha güzel ne olabilirdi onun e, merakı içerisindeyim aslında yani... Ama, ama o zaman da şunu düşünmen lazım. Son 10 sene içinde işte remake olmayan ya da atıyorum işte çizgi roman uyarlaması olmayan ee, bir şey düşün. Bir film düşün. Hı hı. Hani yapıldığı tonlarcası hı hı. içlerinden böyle çok beğendiğin kaç tanesi çıktı? Valla şimdi düşünmek lazım. Yani çok mudur ama yani anladın mı? Hani... Değildir. E tamam ama... o yüzden de işte. Ama... Belki izleyemediğim bilmediğim için izlemedim. Ha mesela şey. District 9 geldi şu anda aklıma. Hmm. Çok beğendiğim bir filmdi. <gülüyor> hani kişiye başarısı ne kadar iyiydi o tartışılır. District 9 iyiydi. Ondan sonra ne bileyim? District 9'un yönetmeni sonra neyi çekti? Elysium'u çekti. Onun düşe başarısı nasıldı? O da çok parlak değildi parlak değil. hatta Elysium El neyse onunla ilgili de çok iyi yorumlarda okumadım açıkçası ben daha filmi izlemedim ee, ben izledim ben de çok iyi yorumlar yapabilecek durumda değilim o film konusunda ee, hani konu çok klasik banal e, aksiyon sahneleri fena değil kullandığı birazcık daha hani exoskeleton hani e, muhabbetle birazcık daha retro bir retro sci-fi bir e, tarzı var ya herifin ghetto sci-fi daha doğrusu <gülüyor> Ee, hani o öğeler fena değildi görsel olarak. Fakat ya ben orada özellikle Jodie Foster'ın karakterinin birazcık daha e, derin anlatılmasını isterdim. Ee, orada bir iyi kötü çelişkisi var ama yok gibi çok yüzeysel dokunulmuş şeyler var. Hani daha e, derin bir sci-fi öyküsü olmasını tercih ederdim aslında. Çünkü aksiyonu da yetersiz, bilim kurgu ögesi de yetersiz. Tematik kullanılmış çünkü. Tamam sıkma, çok canım canım çok sıktım şu an ya. Öyle mi diyorsun? Böyle uzun uzun, böyle sanki TRT2'de sinema eleştirisi programı yapıyoruz. <gülüyor> Sen şeysin, ne o kız kıvırcık saçlı, neyse. Kızım o... oldum şimdi. Hayır böyle çok sıkıcı konuşuyorsun. <gülüyor> Hatta o kız da değilsin sen. Atilla Dorsay falansın şu an. Tamam anladım. Beğenmedin Elis'i Hayır beğenmedim değilim. <gülüyor> <mi? gülüyor> Sikeyim ya. <gülüyor> oğlum siktir et Elis'i Robocop'un remake'ini yaptı oğlum herifler. Evet. Yaptılar hakikaten. Gerek var mıydı? Bence hiç gerek yoktu. Ha, ama şu da var. Gerek yoktu. Ben de gerek yoktu diyorum ama. Robocop'u <gülüyor> ne bileyim ben... Şu anki hani işte 10 ben kaç yaşındayız da o filmi. Çünkü ben çok küçüktüm. Çok. Ben de küçüktüm. Tamam yani. İlk o yani. olduğun yaşı düşün işte atıyorum 10. 10 yaşs rated bir film. 10 yaşında izlememiz gereken o yaşta izledik. <gülüyor> Ama Türkiye'de işte video kültürü, video kuşağı. Falan. Neyse siktir et. 10 yaşında izledim tamam mı? Şu an 10 yaşındaki bir çocuğa o RoboCop'u alıp izlete izletebilir misin? İnanılmaz sıkılmaz mı ya o çocuk? Aslında bence sıkılmaz. Bence çok sıkılıyor. Bence sıkılmaz. Yani çünkü Robocop'ta hani senin kafanda şu an en son ne zaman izledim bilmiyorum. En son ne zaman izledim ben de bilmiyorum. Tamam. Senin kafanda şu an Robocop'tan kalan sahnelerin hepsi o küçük yaşında sana çok garip gelen sahneler tamam mı? Evet. Ve o sahneler aslında hani şu an düşündüğün kadar fazla değiller. Tabii. Yani değil üç veya beş taneler. Haklısın. O yüzden diyorum ya yani aradaki tamam. aradaki sahneler inanılmaz evet. sıkacaktır. Bir de Ferroon filmi değil mi? Yani yanlış mı hatırlıyorum? Ben de hatırlamıyorum. Öyle olmalı, ya hani aslında inanılmaz yine, yine bir sinematografi falan da var orada falan filan hani geçtim onu, 10 On yaşındaki çocuğa izlediğinde gerçekten sıkılacaktır. Okey, yenilediler o yüzden anlıyorum, hani ben o zırhın yenilenmesine çok karşıydım falan, onu da yaptılar bir şekilde. Gerçi fragmanda gördük ki önce bir klasiğe çok yakın olan bir halini gösteriyorlar ki ben bayıldım ona ben şu ben o fragmandan şunu anladım sanki e, tam robotize robotokoplar var Bir de hani bizim e, Jön abimizin evet. ilk defa hani yarı insan yarı robot e, olma durumu söz konusu ve tam robotik robot koplar eski robokopların birazcık daha moderniz, modernize edilmiş halleri gibi yani orada biz yeni robokoppun eski robokoplar lara karşı savaşını da görebiliriz gibi bir hissiyat aldım. Ee evet, öyle bir şey var. Ama sonra işte birife işte o siyah zırka sokuyorlar. Onun da aslında sebebini açıklıyor kendi içinde falan filan. Hani çok yani ben... dikkat çekiyordu, parlıyordu, bilmem ne bir şeyler söylüyorlar evet. Tamam mı? Okey yerim onu da kabul ediyorum, yutarım yani. Aha. Ama yine de beğenmedim. Hani onu söylüyorum ya. Azıcık filmde çok müthiş olacağını düşünmüyorum zırklı ilgili. <gülüyor> hani o Robocop nostaljisini bir kenara koyduğumuz zaman zırhla ilgili çok büyük bir problemim yok. Fazla plastik görünüyor. Onun dışında çok büyük bir problemim yok. Ee, hani tasarımın kendisi bence fena değil. Yeni zırhın tasarımı. Rengini sevmedim. Ama hani dediğin gibi hani eski Robocop, yeni Robocop olarak düşündüğün zaman tabii ki eski Robocop'un nostaljisi, bir klasikliği bir e, şey var, bir karizması var ki Yok, konuşmuştuk galiba bir önceki podcast'te hani ikon ikonik bir şeyi ha. değiştirmeye çalışmak ya da yenilemeye çalışmak çok çok tehlikeli bir hareket yani. Yani e tamam ama adam zaten diyor ki arkadaşım sen değilsin ki benim hedef kitlem diyor yani. Sen zaten RoboCop izlemişsin. Bunu da sırf merakından yine izleyeceksin zaten diyor yani. İşte benim derdim zaten eski filmlerin yeniden çekiliyor olması değil o ikonik e, bulduğumuz ögelerin e, yeni remakelerle piçleştirilmesi de değil yani her neslin bir Robocop'u olsun mu olsun. Yani olsun o konuda bir e, şeyim yok derdim yok benim tek derdim Robocop yani 80'lerde Robocop'un yarattığı bir e, şey ikonlaşmış bir franchise Dursun cepte, yapılsın çekilsin ama ona vereceğin emeği, onu yeniden e, yaşatmak için vereceğin çabayı sıfır yepyeni bir e, filme, karaktere vesaire versen bizim iki bir robokop bir de yenilenmiş robokop değil de bir Robocop'umuz bir de başka bir filmimiz olsa. <gülüyor> hani sevebileceğimiz e, dünyamız genişlese onu diyorum. Ya yani benim tek derdim bu. Anlıyorum. Yani zaten remake'lerle de genel olarak benim tek problemim ya 20 sene önceki filmin remake'ini yap. Eyvallah. Ya da 30 sene önce ya da 50 sene önceki. Ama 8-10 sene önceki filmin remake'ini de yapma yani. Hani yapsınlar. Benim onlarla daha... Yapsınlar. Sorumlar. Yapsınlar. <gülüyor> yapsınlar ama o filmi birebir çekmeye çalışmasınlar bir. O filmin e, nostaljisinden vesairesinden de ekmek yemeye çalışmasınlar. Total Recall'a ne diyorsun peki? Total Recall... Yani ben açıkçası beğenmedim. Boktandı çünkü. Evet, kötüydü. Ama ona bakarsan Judge Dredd fena değildi. Dredd, Dredd çok iyiydi. Aha. Ama orada şey de var ya, yani... ...konu... Eyvallah, konu zaten iyi yani, bir konu. Hani... Judge Dredd'deki Judge Dredd bizim eski... ...Sylvester Stallone Judge Dredd'i değil. değil. Aynı adamı yapmaya da çalışmamışlar. Aynı şey kutuya hapsetmeyi de çalışmamışlar. Evet tavrı tarzı falan da aynı değil yani. Evet evet yani bu bir farklı bir yorumlama getiriyoruz. Eyvallah hani Batman filmlerinde bizim sıkılmamamızın sebebi bence bir nebze de bu. Carl Urban da bu arada çenesiyle ne oynamış arkadaşlar? <gülüyor> Bütün film sadece çenesini görüyorsun herifin ve bence çok iyi oynamıştı yani. Yani düşün. 1990, Tim Burton batman'ini mesela sürekli oynamaya çalışsalardı. Ben yani en sevdiğim karakter olmasına rağmen belki yine bu lafları Batman için söylüyordum. Ama orada şu var, çizgi romanlar da zaten gelişim gösteriyor, doğrusu değişiyor, gelişim de sıklıkta değişiyor yani. Aynen. E, filmleri de en azından o çizgi romandaki ruhu yakın, ya konuyu değiştirebilirsin. Tavrı tarzı hafif de olsa değiştirebilirsin. İşte ne bileyim karakterlerin geçmişleriyle, hikayeleriyle oynayabilirsin. Ama e, atmosferini vermeye çalışırsın. Ya da o ruhu vermeye çalışırsın. Bir yerinden hani şu gün okuduğum Batman'in ruhunu bana vermeye çalışırsın hafif de olsa. Onu yapabilmek için hani atıyorum daha gerçekçi mi artık Batman çizgi romanlarda? Tamam sen de filmi daha gerçekçi yaparsın. Zaten bunu yapıyorlar. Bence o yüzden iyi oldu. O yüzden de Tim Burton vari filmlere devam edilemezdi. 90'lardaki Batman'ler mesela çok, çok cheesy idi. Büyük rezalet ama niye? 90'lardaki Batman, Batman çizgi öyle. romanları da cheesy çünkü çünkü. Evet. Ve yani. zaten onlar şey, e, çizgi roman evet. uyarlaması demek yanlış bence onlara. Onlar çünkü tabii. oyuncak uyarlaması. Tabii canım onlar tamamen oraya yönelikti yani. Neyse hani şimdi gelecek olan remake'lere baktığınız zaman şimdi yine 20-30 sene öncesinin filmlerinin remakeleri var. Bir de dediğin gibi 4-5 sene öncesinin <gülüyor> <gülüyor> filmlerinin remakeleri var. 4-5 gerçi bana old boy bile 4-5 sene gibi geliyor da. Ha, yine o çok da yakın olda, sayılır old, ama 10 oldu sene 10 sene falan. Hani onu tam remake, remake de denemez aslında. Amerikan versiyonu çekiyorlar. Evet. Yani orada farklı bir durum var eyvallah. Hani başrolde de kimi oynatıyorlar bu sefer? Yeterler ee, bile. Street, ben adını unuttum. Yazmıştık da aslında sitede. Neyse o herifi de çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim olboy olarak da asla düşünemiyorum. Mad Max'i tekrar çekiyorlar. Yani Mad Max mesela Tom Hardy oynuyor. Tekrar çekmiyorlar aslında. Oğlu mu? Ya bir çeşit devam filmi gibi geliyor mı? Ya ben Mad Max'in remake'iyle ile ya da reboot'uyla ya da devamı ile ilgili çok şey bilgi sahibi değilim takip etmedim fazla. Fakat Mad Max serisini ben bilmiyorum. Ee, benim kafamda öyle ikonlaşmış filmler, eee bir alt tarafında yer alan <gülüyor> filmlerden. Yani ben Mad Max e, diyen tiplerden değildim mesela. Ben severim. Yani hep sevmişimdir yani. Yani en son bir sene olmadı ben bütün Mad Max serilerini tekrar izleyeli. Hatta 3-4 ay falan oldu. Tekrar izlediğimde o film aslında teması, hikayesi dışında iyi bir film değil. Yani yönetmenliği olsun, sinematografisi olsun, hikaye anlatımı olsun, editörlü olsun iyi bir film değil aslında. MetMet 1 2 3'te. Ama dönemi için shocking etkisi çok büyük olan bir şoking film. Shocking evet. Büyük olan bir film olduğu için o kadar tuttuğunu düşünmeye başladım. Yeni bir film çekerlerse daha iyi bir kurguyla ben yine izlerim. Ya Mad Max'ler çekildiği dönem... Ki çok indi bir film aslında Mad Max filmleri. Öyle üstün ama o tarzda daha doğrusu o atmosferle çekilmiş bir sürü post apokaliptik film doğdu sonra. Yani evet. bir yol açtı. Aynen. Ve o yüzden de hani bir kilometre taşıydı. İnsanların daha önce çok fazla görmediği türde bir şeydi. O yüzden de büyük etkisi oldu. Ve hani sevildi etti işte Tina Turner vardı ne bileyim Mel Gibson falan ama mesela şu anda önümde bir liste var bu yeniden çekilecek olan filmlerle ilgili yani aklımın ermediği tek film Cliffhanger abi. <gülüyor> ya niye yani şu an çok böyle sevilen genç bir yüz düşün kim olabilir Channing dışında <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben heriften de çok sıkıldım yani neyse bir sürü var değil mi hani işte Ama niye? Click type is nedir abi? Chris Hemsworth, wa, Hemsworth Ben olmuyor değil mi bu şey isimleri, ya, ya, telaffuz. Neyse işte Thor ah, var <gülüyor> <gülüyor> Thor var Henry Cavill var Cable. Ya, Bir sürü bu, bu tarz adam var değil mi şimdi hani Şu an <gülüyor> popüler olan işte Ryan Reynolds var falan Ryan hani. Reynolds <gülüyor> Yaşlandı be. Şey. Yani Benedict Cumberbatch var. Benedict Cumberbatch mesela oynamayacaktı herhalde, değil mi? Şey, Cliffhanger'da başrol. Garip olur yani. <gülüyor> Neyse Sahte ama evladım. bir sürü isim var tamam mı? Aksiyon filmlerinde böyle işte vesairede hayvan gibi yer alabilir. O adamlardan biriyle Cliffhanger'ın remake'ini yaparsan o film yine iş yapacaktır. Ya Cliffhanger yapa. ama. Ya, Yapalım. Konusu olmayan bir şey. Niye yani? Cliffhanger filmi zaten bir tane sahnesiyle bütün insanları Aynen. kapmış. E, o sahnenin yanına birkaç tane daha ona benzer Ki sahne epic eklersin. epic fail bir film değil mi Cliffhanger? Niye canım? Bence fena film değil Cliffhanger ya. Yani <gülüyor> bir dağdan kurtulmaya çalışan Cassian'ı bir adam izledik. Evet. Niye izledik? Çünkü hiç dağdan kurtulmaya çalışmadık. Yani ben bunu... E Filmleri o yüzden izlemiyor musun abi sen? Hayır yani filmleri o yüzden izliyoruz evvalla ama yani dağda, dağdan kurtulmaya çalışmak artık ne kadar çekici bir kavram. Niye canım yani çünkü hala dağdan kurtulmaya çalışıyoruz yani <gülüyor> <gülüyor> yine merak ediyoruz ya ben ediyorum hani ederim de. Yalan yani, merak ediyoruz. E e o merak ediyorsun abi? Liam Neeson'ın. Ne? Ne Liam Neeson. Ne, ne o boktan <gülüyor> filmi kurtulmak? <gülüyor> The Gray miydi? Ha. Allah kahretmesin. Allah kahretsin, e, tamam. <gülüyor> kahretsin. <gülüyor> çok çok kötü bir filmdi. Kötü bir filmdi. çok <gülüyor> hiçbir bok olmuyordu. Cliffhanger'da daha çok şey oluyor. Tamam da işte bu konseptteki filmler artık niye niye çekiliyor? Ya belki konseptte yeni bir şey getirecek. Tür açacak herifler. Cliffhanger'da öyle bir hareket yapacaklar ki o a siktir diyeceğiz hani. Vardır bildikleri. <gülüyor> <gülüyor> <Hiç> zannetmiyorum. <gülüyor> Cliffhanger'ın niye remake'ini yapsınlar? Ninja Turtles. Okey bence zamanı geldi. Yapılabilir. Ben özledim. Yani, kesinlikle. Ee, yeni nesle de... E, Michael Bay büyük. çekiyor zaten. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Michael Bay çekiyorsa... Ya, tamam yani bir şekilde izleyeceğiz. Megan Fox'u izleyeceğiz April olarak falan. Of hayır izlemeyin. Yani <gülüyor> Michael Bay'e çok bok atıyoruz da... <gülüyor> ben en azından adamın aksiyon yönetimi... Ve en azından filmde... Boş da olsa... Gözünün kulağının e, bir e, eğlenmesini, eğlendirmesini biliyor herif. Tabii canım ya yani 10 dakikalığına bile sıkmıyor normalde hiçbir filmi. Çünkü sürekli bir hareket var, bir şey var. Hani yani. Besin değeri sıfır bir çikolata e, gibi filmler çıkıyor herif. Evet. E sen de çikolatayı bayılay bayılay yiyorsun. Aynen öyle. Vasıfsız film çekiyor mu? Evet ama eğleniyor musun? Ya ama Aynen. zaten adam ben sanat filmi Aynen. çekiyorum demiyor yani. Kesinlikle. Kaldı ki Ninja Turtles veya işte atıyorum Transformers sanat filmi olarak <gülüyor> oturup izler miydi yani? Sırf meraktan izleyin. Oğlum Ninja Turtles'ın şey e, Charlie Kaufman'ın filminin adı neydi? Cindy O'Key New York gibi çekildiğini <gülüyor> düşünsene. Böyle şey dördüncü duvar yok avantgard böyle <gülüyor> e olmaz işte olmaz yani o yüzden tamam Michael Bey uygundur yani. Şey düşünsene Master Splinter önünde bir tosbağa çorbasını Koymuş, bakıyor çorbaya. <gülüyor> <gülüyor> Siyah beyaz çekiyorlar da değil mi? <gülüyor> Elinde sigara var. İzlemeyebilirim, meraktan bile izlemeyebilirim. Başka ne var? Başka ben aslında. Neden Back to the Future yok hala mesela? Back to the Future çünkü çok tehlikeli. Neden? <gülüyor> yani Back to the Future'un ikonikliği şey gibi değil bence. Robocop kop gibi. Robocop Tabii can. Ee, ya da ne bileyim George gibi veya biz Star Trek gibi değil. O çok böyle saf kalmış bir şey ya. yani ona, Biraz daha zamanı var diyorsun yani. ona dokunamazlar gibi geliyor. Çünkü <gülüyor> abi hala devamını hala, çekebilirler. Devamını çekebilirler veya çekemezler. Yani çekebilirler. Remaking'i de yapabilirler. Ha, devamını hala çekebilirler. Adamlar yaşıyor ya. Şunu diyorum yani o filmi ve mesela o film e, Gremlinler, ondan sonra E.T. Mesela şimdi Gremlinler izleyecekler bence çok daha iyi bir film olarak karşımıza çıkabilir Gremlinler. Yani Hı -hı. hiç son dönemlerde atıyorum son 3 sene içinde falan Gremlinler izledin mi? E, i̇zledim çok zor lan izlemesi. Evet. Çünkü bana özellikle ilk film skeçler halinde gidiyor. Evet. <gülüyor> böyle bir şey böyle bir sahne var işte. Bu, bu bitiyor. Ondan sonra alakasız başka bir sahne var. Sonra bir sahne daha var. Falan. Bu. Yani. Çıkmaz bir kurgusu var. Beş, beş tane dizi bir bölümünü ardışık izliyormuşsun evet. gibi oluyor. Ama bu bu üç film mesela herkesin kalbinde böyle çok saf temiz bir yeri var, tamam mı? Hani e, balta girmemiş orman gibi bir durum söz konusu ve hani o oraya kim bal, baltayı ilk sokarsa baya bir laf yer gibi geliyor. Mesela ben Ghostbusters'ın da devamının çekilmesini aslında istemiyorum biliyor musun? Yani remake yani yapulsun istiyorum. Ghostbusters mesela benzer bir durum bence. Yani şu an çok daha acayip iyi teknoloji, çok daha acayip bir teknoloji sahibi. Hani elimizdeki yeni teknolojilerle Ghostbusters çekmek çok çok çok eğlenceli filmler çıkabilir ya. Yani. Ya yani aslında ya yani ben de onu demeye çalışıyorum. Hani e, Ghostbusters 3'ün çekilmesini istemeyen kitle aslında aynı, aynı zamanda işte e, Sen söyle e, Back to the Future'ın çekilmesini istemeyen kitleyle aynı kitle bence Back to the Future'ın devamının çekilmesini istiyor herkes e, Herkes Back to the Future 4 olsun ben, istiyor ya Back to the Future 4 olsun iki, e, ilkokul 2'de istiyordum Hala herkes istiyor öyle deme e, Ama bu kitle çok vokal bir kitle değil artık ee, e değil herkes işinde gücünde artık aynen. yaşlanmışlar. E, dolayısıyla çünkü bizden yaklaşık bir yarım nesil yarım, yarım nesil üstte olan insanlar. Abi mumyanın remakeini yapacaklarmış. Mumyana remake'ini ya yapsınlar çok da fifi yani. <gülüyor> ha remakeine gerek var mı? Yok kesinlikle gerek yok. Mumyana seri olarak bence baştan sonra çok eğlenceli bir seriydi. Ve sonra eğlendikten sonra... Evet. sonra. da bitti zaten sonra yani. Ya. Eğlendik bitti olması gereken filmler de var, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Mesela iki sene sonra Transformers'ı reboot ediyoruz derlerse hani Allah belanızı versin derim. E çok saçma olur çünkü. Çünkü eğlendik tamam izledik ee, saçma sapan robotların birbirlerinin üstünde işemesini falan. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. Başka bir şey de gel, değil mi? De. Ne var? Şimdi e, Fantastic Four'un remake'ini yapacaklar. Remake de değil reboot. reboot. Reboot edecekler baştan. Ki bence bunu bence e, yine Fox olmadı. yapacağı için bir boka benzemeyecek yine. E niye? Bak Spider-Man'de öyle olmadı mesela. Ama Spider-Man Sony'de. Ama hani reboot başarılı oldu yani. Evet. Ama reboot'un başarısı aslında bizim için başarı Ama... Çünkü biz ilk üç, ilk, ilk üç filmi çok da böyle bay, ayıda bayıda izlemedik. Evet. Ama çok iyi de para kazandı o ilk üç film. Yani milyar dolar seviyelerine ulaştı Spider-Man 1, 2, 3. E tabii şimdi bir yandan da bir doyum noktası da var yani. Birazcık daha bizim gibi fanboylara daha uygun, birazcık daha uygun bir film olarak çektiler Amazing Spider-Man'i. Ben beğendim açıkçası. <gülüyor> devamında gelmesini istiyorum mesela Carrie var bunu ben gelsin diye bekliyorum aslında e ben de bekliyorum ben <gülüyor> eskisini de severim eskisini de ben yeni, de yenisini seveyim. de seveceğimi düşünüyorum şimdiden yani, yani Chloe Mortis'i de severiz zaten Aynen öyle. Bakıyorum. Ya Godzilla, Godzilla var Godzilla ile hiç yani eskisini yani bir önceki Amerikan remake'i zaten sevmemiştim çok ben. kötüydü Soundtray çok iyiydi ama evet Soundtray iyiydi PDD'di. <gülüyor> PDD vardı, Jameropy vardı. PDD o zaman puff dedi miydi hala? Puff, puff galiba. dedi miydi yoksa? Yok puff daddy galiba. O <gülüyor> lan amı isim değiştirdi şey. Ondan sonra Evil Dead'in remake'ini yaptılar. Evil Dead'in remake'i bence çok başarılıydı. Bence başarılıydı. Yani bir eş yoktu, eyvallah. Ama film iyiydi. Yani korku filmi olarak. Zaten korku komediye kaçılmamıştı bu sefer. Yok bence e, birazcık Yine korku komediye kaçılmadı evet ama hani abartı ile birazcık kempiliye kempilik yine vardı tabii dokundurmuşlar evet. çünkü yani o kadar dolandı, kan çıktı evet, evet. baya kan yağdı lan her yerde ama ama evet Evil Dead çok iyiydi mesela mesela iyiydi Evil Dead hatta şimdi e, Army of Darkness'i çekiyorlar değil mi? Bunu onda Sam Raimi çekiyor evet. zaten ama Evil Dead seri yeni seriye de devam edecekler gibi duydum ben. Evet. Ondan sonra Highlander güzel olabilir gibi geliyor bana. Bence de yani konsept güzel. İşte Hı -hı. Az önce Back to the Future'da da onu diyecektim. Hani okey yani şeye, eskisine saygın var. Hı -hı. Ee, Michael J. Fox'un yerine birisi Marty McFly'ı oynarsa mesela benim için sıkıntı ya da Doc Brown'u başka birisi oynarsa evet. çok büyük sıkıntı tamam mı? Aynen. Ama ama yine de konsept o kadar güzel ki sen Back to the Future deyip yepyeni bambaşka bir film çekebilirsin. Hani remake değil de reboot gibi yapabilirsin. Yani, yani o zaman derim ki ha tamam işte bu da back to the future. Çünkü işte geleceğe dönüş, ya, zaman yolculuğu konsepti var. Zaten sevdiğim bir konsept. Ya yani spin-off yapsınlar istiyorsun sen. Aslında. Gibi yani aynen öyle. <gülüyor> ya Sen bana yine o DeLorean'ı ver. Yine işte zamanda maceralar yaşat. Yani DeLorean ama işte, mı olacak mesela? Ya, bence ya, mesela. olmalı. Ona bakarsan yani. Transformers'daki Bumblebee, Ford tank mıydı? Yeni seride ama normalde aslında Beetle. Volkswagen yani Beetle. Ya bilmiyorum yine de hani DeLorean işte o ikonik durum orada da geçer. Yani tamam Marty McFly yok, Doc Brown yok ama ulan DeLorean da olsun bari falan diyor insan yani, yani hani. Yani büyük ihtimalle koymaya çalışırlar ama belki Pin Pine Ride modeli bir DeLorean koyabilirler. Bilmiyorum ya. Yani... Çünkü DeLorean'ın e, o zamanki kulluğu mesela şu anda geçerli değil. Şimdi gel yani... arabalar arasından cool bir şey mi seçecekler yani? Mesela çünkü DeLorean aslında çok trajik komik bir araba biliyorsun değil mi? Yani Hala e, evciler... üretiliyor bu ara. Üretilmiyor. Şöyle üretiliyor. Sen yani, özel evet. sipariş biliyorsun. O özel sipariş üzerine üretiyorlar senin için. Akı kapasitörü bile koyuyorlar içine. <gülüyor> <gülüyor> yani onu şey DMC üretmiyor ama. Yok evet. Bambaşka bir şirket üretiyor. Yani o DMC e, firmasını kuran herif aslında şey e, sen söyle. Süpürge elektrikli süpürge makinesi e, üreten bir firma. Hatta şu anda da çok popüler satılıyor böyle vakum şey, sen vortexli vakumlu bir cihazları var. <gülüyor> Neyse, Elif zaten şey e, garajda mucitlik yaparak başlamış bir Elif bu e, şirketi kuran Elif. O süpürgesi de çok para kazandırınca adam demiş ki lan ben araba yapacağım <gülüyor> <gülüyor> ve o DeLorean serisini üretti <gülüyor> satamadı <gülüyor> şirkete batırdı <gülüyor> ama film yüzünden ikonlaştı <gülüyor> böyle bir acayip bir durum söz konusu vardı yani DeLorean karizmasına ulaşabilecek modern bir araba da şu anda aklıma gelmiyor ne yazık ki Ya benim de aklımda yok yani, ee... yani bir Audi zaman makinası yaparsan hiçbir manası yok benim için Anladın evet. Ya da bir Mercedes BMW falan. Yok yani. Hani Tipinin bir acayip olması lazım. Alışığına gelmiş arabaların dışında çok farklı bir tipinin olması lazım galiba. Hani yani... Neyse canım. Zaten bir remake veya bir reboot da henüz hala söz konusu değil. Ben Dune'u merak ediyorum. Hah. Dune. Mesela Dune'un bence remake, reboot'u her neyse yapılmalı bence. Bence de. Yani her ne kadar David Lynch bile sevmese de o filmi. <gülüyor> ben seviyorum. Ben çok sevmiyorum. Sting'i de sevmiyorum. Yani e, böyle il, insanların nefret ettiği üvey evlat muamelesi gören bir film aslında o. Ama çok bayık film be. Evet ama yani ben seviyorum o filmi. E, neden bilmiyorum. E, yani ben işte düzgün bir Dune izlemek istiyorum. O yüzden çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama konsept eskidi mi sence? Dune konsepti. Hayır, hayır. Aslında. Yani o sci-fi filmleri çok biraz artık retroya kaçmıyor mu? Bence bence eskimedi. Dün konsepti çok eskiyecek bir konsept değil çünkü. Yani Spice bilmem ne. Ama havası, atmosferi birazcık daha şey ya. E tamam yani ama şimdi kitabı şu an okuduğunda şu anki kafayla atmosferi o zamanki gibi gelmeyecekti. Anladın mı hani Evet. Yani bir film remake'inden ziyade tekrar bir kitap uyarlaması e, tabii. olsun. Taraf daha değil mi? Akira gelecek diyorlar live action olarak. Ne live diyorsun? Live action Akira oturur izlerim abi. Zaten yapılsın. Niye son 20 sene içinde yapılamadı? Onu da anlamıştım. Yani biz de yıllardır aslında bir live action Godzilla bekliyoruz. Çünkü Dreamworks aldı. Spielberg ben çekeceğim dedi bilmem ne falan filan yok henüz ortada evet. <gülüyor> aslında buradaki remakeler arasında en büyük hani e, ustalara saygı remake'i Akira Kurosawa'nın Seven Samurai'yi ne yapacaklarmış? Evet öyleymiş yani bilmiyorum işte ona mesela gerek yok benim çünkü klasik abi yani gayet iyi film hı hı. sıkılmıyorum da ben hala izlerken hayvan gibi film çünkü yani. ki kurgusu zaten müthiş ama o kurgu ya şöyle bir şey var ama. Hani Kurosawa'nın kurgusunu Amerikalılar bir noktadan sonra o kadar çok kullandılar ki hani o yüzden <gülüyor> şimdi nasıl bir etkisi olur aynı kurgunun bilmiyorum ama yine de ya yani film kendi içinde zaten müthiş bir film. O yüzden remake e ihtiyacı yok yani, geliyor bu. tamam zaten ya oturup hani evet. çocukların da işte atıyorum 15 yaşına gel 15 yaşında bir çocuğun da oturup o onu izlemesi lazım. Yani bu bir klasik diye oturup izlemesi Hayır. lazım. Yani, yani Akira Kurosawa'nın Seven Samurai'ı değil de yani aynı hikaye. Sonuçta Akira Kurosawa'nın da götünden uydurduğu bir hikaye değil. Ee, hani Japon e, tarihçesinde olan bir şeyin birazcık hani e, nasıl desem yorumlanmış haline. bir şekilde yorumlanmış haline. Sonuçta o konsepti o hikayeyi sen başka bir filmde çekebilirsin. Yani buna bir engelin yok. Evet şeyin yok, lisans derdin yok. Ama niye Akira Kurosawa'nın Seven Samurais remake olarak bunu lanse edersin? O ayrı bir konu tabii. Başka ne var? Başka Pet Semitri var. ya yani mesela onu da ben çok ee, severim ben ilk filmi. Little Shop var. Onu da yani onun zaten bir remake'i vardı. Yani ilk Jack Nicholson'ın oynadığı Little Shop of Arras'dan sonra e, yanılmıyorsam ya 80'lerin sonu ya 90'ların başı gibi bir remake yapılmıştı. Onu bilmiyorum. Evet vardı hatta... Remake mi yoksa sequel mu? Yok remake. Yapılmıştı. E, Tanıdık da bir isim oynuyordu ya. Yani. Tona Halfman'da kim oynuyor? E, Charles'in. Diğeri? Diğeri'nin Varysa. adını bilmiyorum. Ya, yanlış hatırlamıyorsam o herif oynuyordu remake'te. Nasıl yani çok oldu? acayip acayip filmlerin remake'leri geliyor mesela. Ee, Death Note'u geçtim. O büyük ihtimalle remake değildi. Amerikan versiyonu evet. olarak çekecek. <gülüyor> My Fair Lady geliyor mesela. Ya var Dirty bir var. Var, var. Dirty Dancing'i... Bak işte mesela onu da yapabilirsin. Çekebilirsin yani. yani Dirty Dancing'im benim için... ...sıfır bir anlam Tabi ifade işte ettiği için. Benim için, için. de yani. O yüzden çekilebilir. Yenisi biraz. çekildiği zaman da izlemeyeceğim muhtemelen. Ya aynen öyle. <gülüyor> Ama yani My Fair Lady deyince benim aklıma direkt şey geliyor. Ee, Anna and the King remake'i geliyor. Yani güzel Jodie remake. Foster'ın oynadığı, Choi Ufat'ın oynadığı. Bence güzeldi. Ben birazcık daha e, hani orijinali müzikal ya. Ya ben eski klasik Hollywood müzikallerini çok severim. E, gay değilim bu arada <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama Yo, seviyorum hani, Grease'i ben de severim ya. Da yok ben işte. daha eskilerinden bahsediyorum Hı. işte e, 50'ler 40'lar 60'lar yani ben seviyorum e, belki de çocukluğumda bu klasik şey müzikleriyle büyüdüğümden kaynaklı olabilir e, old Amerikan poplarla neden bilmiyorum annem çok severdi benim çocukluğumda 80'lerin başlarında Hint filmleri çok modaydı oğlum Türkiye'de. Onu bilmiyorum da işte ben arabada biz sürekli şey dinlerdik işte ne bileyim Johnny B. Good tarzı işte o zamanın rock'n roll'ları işte Frank Sinatra'lar. Frank Sinatra müzikalleri falan diyorsan ev onları ben de çok severim canım. İşte onlar işte onların biraz daha öncesindeki işte hani siyah beyaz olanları da seviyorum ben çünkü. Ne tamam zaten Sinatra'nın müzikalleri Hı -hı. siyah beyaz. Hani e, ne diyordum? O yüzden o ben Ana onlara King, bak şimdi sen söyleyince orijinal anayen An de kendi de çok severim ben. Ben de Hı -hı. severim. Ama diyorum ya ben onları hiçbir zaman müzikal gözüyle bakmamışım. Ha işte müzikal film. Evet hiç hiç öyle düşünmemişim mesela. E, Remut rebootünde da olan eskisini tadını verecek mi diye de çok endişelenmedim değil. Jodie Foster'cının büyük hayranı bir insan olarak. Hani orada özlediğim şeyler yoktu. Ama Jodie Foster bence iyi oynadı. Trenfat da iyi oynadı. Atmosferi kendi içerisinde birazcık daha e, ilginç bir şekilde eski filme göre daha ben e, konservatif buldum filmi. O birazcık e, daha şeydi benim için. Ayak kırıklığıydı. Belki birazcık daha e, ne desem? hikayedeki romantik kurgunun birazcık daha modernize edilmiş olabileceğini düşünüyordum. Ama bence iyiydi ve e, My Fair Lady de iyi olabilir gibi geliyor. Orada da şey oynuyordu hatırlarsan e, Audrey Hepburn'un oynadığı bir film. Yani tamamıyla modernize etmeyeceklerse bir klasik e, yani yine o dönemselliği koruyarak yapacaklarsa neden olmasın? Korurlar mı bu tamam. Yani sokaktan bir şey evsiz kız bulup işte ona bilgisayar öğretiriyoruz falan olayına girmezlerse bence neden olmasın? İyi olabilir. Ben de iyi olacağını düşünüyorum. İyi olabileceğini düşünüyorum. Yani şu anda remake filmlerinden bahsettik. Hani bizim şu anda bahsetmediğimiz daha tonlarca remake filmi geliyor. Gelmeye de devam edecek büyük ihtimalle. Ben sana söyleyeyim. 2020 olmadan bence bir Harry Potter remake falan görmeye başlayabiliriz. Harry Potter remake'i de daha dur ya. Çok erken değil mi? Çok erken ama bence 2020'de bir reboot falan olabilir ya da aynı evren üzerine farklı farklı e, yan öyküler, spin-off'lar görmeye başlayabiliriz. Zaten başlayabilir. yan öykü yazmaya başlamadı mı Hatun? Galiba başladı. Çünkü bir ara e, daha yetişkinlere kitap yazacağım falan filan triplerindeydi. Dedi ama sonra sanki Yazdı şey dedi. Yazdı ve tutmadı galiba anladığım kadarıyla. Bekledi, aynı yani. evrende bir şeyler yazacağım ha. dedi. Şu anda da yazıyor hatta. Galiba. Çünkü Harry Potter serisini bıraktığı zaman ki hani sanki hiçbir zaman geri dönmeyecekmiş gibi. Tamam mı? hani Bıraksın bu işleri ya. E, tamam Harry Potter benim için büyük bir başarıydı. Ama ben bu başarının üstüne kariyerimi devam ettirmek istemiyorum artistlığı ile bitirdi. Geri döndü. Evet. Neyse, hani bugün aslında üstüne değinmek istediğim bir konu daha vardı. O da hani bu Peter Pan sendromu diye bir şey söz konusu. Yani e, insanın büyümek istememesi ile büyümeyi reddetmesi ile ilgili. Hatta ben bu konu daha önce düşünüyordum. Bugün paylaştığı bir tane resim vardı no. ya. <gülüyor> Onu görünce. Tamam konuşmalıyız dedim. <gülüyor> ee, neden bahsettiğimizi bilmiyorsunuz siz tabi ama... ...bu Çinlilerin... E, ...İngilizce ismi konusundaki... ...inanılmaz sınır tanımayan özgürlükleri... <gülüyor> ...konusunda konuşuyoruz. Adam... ...İngilizce ismini, yani Çince ismini bilmiyoruz. Peter Pan koymuş ve LinkedIn'e eklemiş kendini. <gülüyor> Onun resmini görmüştük de bugün. Neyse. Yani... Peter Pan sendromu deyince acaba biz de Peter Pan sendromu yaşayan insanlardan mıyız? Yani çocukluğumuzu bir türlü bırakamıyor muyuz? Hollywood e, yapımcıları da mı öyle artık? Remake yapıyorlar hani çocukluğunda sevdiği, benimsediği e, konseptleri e, ve karakterleri bir, bir türlü bırakmak istemiyorlar. Ama sanırım işte <gülüyor> bu yaptığın iş ve işte hani... E... ...hobilerin e, ne bileyim evet. işte... ...arkadaş çevren vesaire bunlarla çok ilintili ya yani... ...sen şu an mesela bir bankacı olsan... E, ...arkadaşlarında da işte o bankadaki insanlardan olsa... ...ya da atıyorum... E, ...sen şu an... E, ...Bayburt'ta yaşıyor olsan... ...ve orada işte ne bileyim... Bayburt'a hiç gitmedim de yani Bay ben de şu an atıp tutacağım. <gülüyor> ne bileyim çiftçi olsan falan hani anladın mı? Yani <gülüyor> ne demek istediğimi anlıyorsun. Orada oradaki derdin ya da oradaki yaşam standardın biraz daha farklı olacak illaki. Ya burada da öyle yani sadece Bayburt örneği değil. İstanbul'da da bunu yaşayabilirdin. Yani sen 20 yaşında işte atıyorum evlenmiş olsan, iki çocuğun olmuş olsa falan ya şu anki durumunla aynı olur muydu sence? Olmazdı bence. Bilmiyorum. Ee, belki olurdu. Çünkü şunu diyorum. Ee, şunu söylemek istiyorum aslında. Peter Pan sendromu artık o kadar genelleşti ki sendromluk bir durumu kalmadı mı acaba? Çünkü hani babamızın neslinden çok daha varlıklıyız. Babamızın neslinden çok daha fazla ee, <gülüyor> Bileyim, görüp eğlenip şey e, takılacağımız, tüketeceğimiz şey var ve e, babamızın nesline göre de çok daha e, şeyden tabulardan işte e, şey stigmalardan arınmış bir e, o e, Zaten hep şeyiz diyoruz ya artık hani 40 dediğimiz şey artık hani yeni Tabii. 30, işte 50 dediğin şey aslında artık yeni 40 falan. Hani o da şöyle bir şey de var, hani babama bakıyorum ben mesela gençliğinde spor oynardı. Işte deli gibi tenis oynardı. Golf oynardı. Hani yaşla gelen bazı beklentiler vardır ya hani belli bir yaştan sonra sen tenisi bırakırsın ama golfe devam edersin. <gülüyor> tamam mı? Ondan sonra işte o e, leisure aktivitelerin, hobi aktivitelerin hani düşündüğün bir şey. Yaş klasmanları her zaman vardır. Onlar artık yok. Yok. Ve belki babam şu anda elindeki o kadar şey teknoloji ve fırsat sayesinde belki işte çocukluğunda yapmayı sevdiği şeylere geri dönüş yapabilir. Öyle. Türkiye için konuşacak olursam bir de şey var mesela babamın çocukluğunda çizgi roman mesela iyi bir şey değil. Yani gizli gizli okuyorlar işte ders kitaplarının arasına sokup böyle hani dolaplarında bulunursa sıkıntı çıkıyor o evde falan. Tabii. Ama şimdi öyle bir şey yok. Bir de insanlar bunu söylemekten de artık çekinmiyor. Hani 50 yaşında bir adam gelip işte ya ben çizgi roman okuyorum. Batman'in yeni nesi çıktı diyebiliyor tamam mı? Evet. Bu rahatlığı gördüğün zaman zaten sen hani şey diyorsun ya ben 80 yaşında da hala örümcek adam okuyor olabilirim. Yani muhtemelen yani olacağım da zaten. 15 sene önce tamam mı? 15 sene önce sen sen Yanında çocuk olmadan bir Disney filmine gidemezdin, evet. değil mi? Tabii Çünkü canım. sen koca adam olmuşsun işte filmi niye çizgi filminde niye gidiyorsun? Çocuklara mı bakmaya gidiyorsun falan gibi durumlar söz konusuydu. Pedofil oluyordun. Yani. <gülüyor> Şimdi öyle değil. Evet. Şimdi bakıyorsun yani orada çocuktan çok er şey var yetişkin var. <gülüyor> çocuktan çok erkek var. <gülüyor> <gülüyor> Ol. <Olle. gülüyor> Acaba <gülüyor> gitmesi <gülüyor> <gülüyor> e ama ya işte o... demek ki hani içinde bulunduğun zamanla da lintila abi bu ama ya ama yani şu da var ee, bu sadece büyümek istememe yaptığın hobilerle işte tüketmek istediğin şeylerle alakalı değil birazcık da e, olgunlukla alakalı bir şey tamam mı? hani sorumluluk alma ile ilgili işte bu, bu biz da olgunlaşmıyor şey, muyuz? Olgunlaşmıyor değiliz. Sorumluluk almaktan hoşlanmıyorlar birtıs. Yani, sorumluluk almaktan <gülüyor> zaten kimse hoşlanmıyor da. Hani bu nasıl desem? Bazı şeylere toleransımız, eşimiz mesela babamızın esine göre çok çok çok daha düşük. Yani bir iş yapıldığı zaman yani verildiği zaman yapılır ve bu sorumluluk hani alındığı zaman hani sen onu hem profesyonel hem kişisel olarak onu bitirmeye şey yaparsın. Mesela nesinde neslinde öyleymiş. Şimdi yalardan başlayıp istiyorsak beni kovsuna kadar bir sürü farklı tepki görüyorsun mesela iş hayatında. Babamızın neslinde mesela girdiği iş aslında emekli olduğun iş olurmuş. Şimdi en az 4 iş değiştirme ortalaması var dünyada. Yani Tamam eskiyi bırakmamak ya da işte sevdiğimiz şeylerle yaşlanabilmek güzel de bu bizim olgunlaşmamızı engelleyen bir faktör mü? Biz niye böyle sağlık programı, sosyoloji programı <gülüyor> şeklinde devam ediyoruz? Ama diyoruz? zaten burada da şeye giriyorsun ya kavram tartışmasına dönüşür o. Yani olgunluk dediğin şey ne? Hani o zaman için işte atıyorum 30 sene öncesi için İlla söylenen ki... olgunluk hani basitten olgunluk kavramıyla bugünkü bir değil bir değil ama sonuçta gerektirdiği şeyler e, az çok örtüşen şeyler. Ama o zaman da işte senin gerçekten öyle bir durumun içinde bulunman lazım. ya yani şu an iki çocuğu olan evli barklı bir adam olman lazım ki oturalım olgunluktan bahsedelim seninle. Yani, ama öyle bir durum yok ki. Ya mesela hani bunu e, söylüyorum ve söylediğime de pişman edecekler beni ama saygın evli bir adam. Evet. Şimdi ben bu çocuk Çocuk yapacak. Evet. Hani ben o çocuğun amcası, dayısı artık uzaktan <gülüyor> e, bir şey olacak ve çok değer verecek bir insan olarak o evde nasıl büyüyeceğini tamam mı? Nasıl psikoloji sert <gülüyor> ile ilgili ciddi korkularım var. <gülüyor> Ama inan bana hani saygının da hayatında bir sürü şey değişecek ya. Ve o çocuk belki bizim gibi insanlar tarafında yetiştirilirse bizim şu anda sevmediğimiz ve gördüğümüzde dövmek istediğimiz ergenler gibi mı olacak? <gülüyor> diye çok korkuyorum ben mesela. Yo yani saygının, saygının çocuğu olacak. Sonuçta o yetiştiriyor olacak. O yüzden... Hayır, saygının çocuğunu geç. Mesela bizim gibi birisi çocuk yaptığı zaman ve o çocuğu bizim gibi yetiştir yetiştirmeye kalktığı zaman o çocuk piç bir çocuk olur gibi geliyor. O <gülüyor> kala olabilir. Yani hani o <gülüyor> kala olur. Hiçbir şeye başladığın hiçbir şey bitirmez. <gülüyor> e, sorumluluk sahibi olmak istemez. Ne bileyim eee e, tamam işte nesillerde böyle değişiyor zaten. Yani. Böyle bir şey çocuk oldu. Çok öyle değişiyor. Ve o hayır yani benim takıldığım noktalardan bir tanesi o çocuk belli bir yaşa gelene kadar tamam mı? kendi kafasıyla kendi beyniyle düşünmeye mantıklı düşünmeye başladı ne kadar sorumluluk sende ya sen şimdi o çocuk nasıl yetiştireceksin <gülüyor> ya bunu bunu yaşamadan bilemez bilemezsin ya bilemezsin. Yani bunu büyük ihtimalle bizim babamız da aynı şekilde düşünüyordu ama yani sonuçları görüyoruz abi yani benim tanıdığım bir sürü insanda sırf böyle bir ortama çocuk getirmemek için çocuk yapmıyor. <gülüyor> Yok ya yani diyorum işte az önce sorumluluklardan bahsediyoruz. kaçamayacağım bir sorumluluk mesela çocuk. Ya kolay kolay kaçamayacağın bir sorumluluk. Yani tamam hani evli çiftlerin, çocuklu çiftlerin de artık boşanma oranı çok yükseliyor falan filan ama hani ondan bahsetmiyorum yani. Çocuğun olduğu zaman o çok daha farklı bir sorumluluk yüklüyor senin hayatını ve ister istemez bir sürü büyük değişiklik gerçekleşiyor yani. yani benim yakın arkadaşlarımın bir kısmında şey var mesela. Çocuğu olduğunda e, bütün figür koleksiyonunu elden çıkaran arkadaşım var mesela. Ya da atıyorum çizgi roman koleksiyonunu tamamını elden çıkaran arkadaşım var falan. hani Ama o, o, o. öte yandan çocuğu var diye çocuğuma oyuncak alıyorum diyerekten canım, kendi koleksiyonunu çok... hayvan gibi geliştiren adamlar da var. De, de. Var tabii ki. Yani. Çünkü çocuğuna değil kendisine oyuncak almaya devam ediyor aslında. Aynen. Ondan sonra ne bileyim yani bu çok e, sen söyle dramatik hikayelerde duyuyoruz yani adam işte farmville oynarken çocuğunu beslemeyi unutuyor çocuk ölüyor gibi <gülüyor> böyle durumlar da yok değil <gülüyor> ama gerizekalılık ya o bir ben tamam. sendromu falan diyor beyinsizlik o beyinsizlik de düşünsene yani biz de ulan şu maçı bitirelim ondan sonra kalkarım derken hani öldürmeyiz çocuğunu. <gülüyor> Gelişimini hastatabilir miyiz? <gülüyor> Bilmiyorum. Böyle şeyler aklıma gelmiyor değil. Ee, biraz o konuda bir saçma bir beynim var. Evet. Atlar demişken. Yok <gülüyor> yok. Yo, atlara hiç girmeyelim. Atlar. Bence yavaştan bence de kapatalım. podcasti bitirelim. Zaten bir saat bir saat civarı bir şey oldu, oldu. herhalde. Kafka esk le... <gülüyor> <gülüyor> ne demeye çalışıyorsun? <gülüyor> yani şey demeye çalışıyordum. Ben Saygın'la birlikte haftaya pazartesi tekrar karşınıza olacağım. <gülüyor> demeye çalışıyordun da. Hani seni de dışlamak istemedim. <gülüyor> Böyle adam çocuğu olmaz ya. Yani. <gülüyor> Neyse e, öyle evet. yani e, saygınla birlikte biz e, her zamanki Balkon Keyfi podcast'imizi pazartesi günü sizlere sunuyor olacağız. Belki önümüzdeki hafta bir tane yeni podcast'da daha başlama gibi bir durumumuz söz konusu. E, onunla da güzel bir sürpriz olacağını tahmin ediyorum. Böyle hediye dağıttığımız bir şey olacak çünkü. ne no, güzel. Yaşasın. Bu ay o zaman hediyelerle gidecek. Yes. Öyleyse, öyleyse Pelerinlicom takip edin, takip ettirin, dinleyin, dinletin. Yorum yapın, yorum yapın. Mail gönderin en azından. <gülüyor> Maillerinize cevap veriyoruz bu arada. <gülüyor> Pelerinlicom. Pelerinlicom.